o Nebi'nin mübarek ellerinde yetişen adını bilip bilmediğimiz tüm Ashab-ı Kiram Efendilerimize selam. O Ashab-ı Kiram Efendilerimizin içerisinden bir yiğit hayırların öncüsü olan ve bugün Kars'ın nasibi olan bu meclisin de asli sahibi olan Saad İbni Hayseme'ye selam. Ashabdan öğrendikleri iman nurunu, hidayetin ışığını 14 asırdır bizlere taşıyan tüm alimlerimize, önderlerimize, rehberlerimize selam. Kars deyince akla gelen ilk isim o, o önderlerden bir önder ebul Hasan el-Harakani hazretlerine de selam. Sad İbni Haysemen'in adına kurulmuş bu sofraya uzaktan yakından gelen siz kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekat. Kıymetli kardeşlerim, ben de bir yönüyle Karslı sayılırım. Erzurum Horasanlıyım, Horasan'da doğdum ama babalarımız buradan gelmişler Kars'tan, Sarıkamış'tan. Onun için çocukluktan itibaren Kars'ı, Sarıkamış'ı çok dinlemişimdir babamdan. Bir yönüyle hemşerilerime, Ashab-ı Kiram efendilerimizden birini anlatmanın da heyecanı içerisindeyim. Bir heyecan daha taşıyorum, güzel bir tevafuk oldu. Bugün Miraç gecesi, Recep ayının 27. gecesi ki, Allah Resulü ve vesselamın hayatında Önemli bir yerde duran Bir gece yürüyüşü olan İsra'nın Ve bir gece yolculuğu olan Mirac'ın dönümünde Recep-i Şerif'in 27. gecesinde Rabbim beni sizlerle Sizi bu sofrayla buluşturdu İnşallah bizler bugün buradan Hayatlarımıza bir yönüyle etki edebilecek Hayatlarımıza bir yönüyle iz bırakabilecek Hayatlarımızı imar ve inşa edebilecek bazı ilkeleri Alabilecek bir nasibe doğru bizi sevk eder Haşa o nasibin sahibi şu anda size konuşan değil Sözü söylettiren de Rabbimizdir Tesirini yaratacak olan da odur ben kendimin sözüme ayna olmamasını Rabbimden niyaz ediyorum Kendimin size anlatacağım Sad İbni Haysem'e radiyallahu anhuma Allah ona da babasına da rahmet eylesin Niçin babasını da andık birazdan anlayacaksınız Onların o güzelliğini yansıtmaya ayna etmesini diliyorum İnşallah bir ayna safiyetinde Size yansıtabilirsem o güzellikleri, o güzel insanları bu gece miraç gecesi belki bizim de miracımız olur. Biz de bir yükselişe doğru geçeriz. Manevi anlamda biz de bir hedef belirleriz. Aynen yolumuzun rehberleri olan ashabı Kiram gibi biz de varacağımız hedefe doğru varırız. Allah bundan bizi geri koymasın. 75. program ve Kars'ın nasibi Sad İbni Haysem'e Neden? Nedenini söyleyeyim size Medine dediğimiz o koca İslam medeniyetinin zemini olan peygamber şehri Biraz sonra size biraz ayrıntılarını anlatacağım İki büyük insanla medeniyete doğru yürüdü o iki insan çok büyük emekler ortaya koydular. Onların gayretleri, alınlarındaki terler, Birinin terinin ziyadeleşmesi, Birinin ise Bedir'de akıttığı kan, Medine'den medeniyete doğru, Koca bir yürüyüşün başlangıcı oldu. İşte o iki yiğitten bir tanesi, Esat İbni Zürare idi bir tanesi ise Sa'd İbni Hayseme idi ben Esat İbni Zürare'yi ta işin bidayetinde iki buçuk yıl önce proje başladığı zaman Edirne'de anlatmıştım Esad'ın karşısında anlatılmalıydı Sa'd İbni Haysem'e bizim dilimize de düşmüştür biliyorsunuz deriz ki Edirne'den Kars'a eğer kuzeyden güneye konuşacaksak Sinop'tan Hatay'a deriz Edirne'den Kars'a iki yiğidi adeta bu memleketin iman nurunu bir daha bize hatırlatmaları için karşılıklı konuşlandırdık Dedi ki Esat Edirne'nin nasibi olsun, Sattak Kars'ın nasibi olsun. İkisinin de kelimesinin isimlerinin kelime anlamları birbirine yakındır. Saadet yansıtırlar aleme, saadet yansıtsınlar bize, biz de alacaklarımızı alalım. İsabet kaydetmişiz ki siz bu kadar güzel bir teveccüh gösterdiniz. Bu Sad bin Hayseme'ye gösterilen bir teveccühtür. Bakalım o bu teveccühe karşılık bize neler neler anlatacak. Aziz kardeşlerim onun hayatına ait bazı sayfaları sizin nazarınıza vermeden iki önemli hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Yine onun hayatının üzerinden onlardan birisi şu. Bugün biz adını bildiğimiz 10.000 sahabe efendimiz, hayatlarına ait bilgileri biraz daha detaylıca bildiğimiz 2.000 sahabe efendimiz. Bunlardan hangi birini anlatmaya başlarsak başlayalım. Belli hususiyetlerle öne çıktıklarını görürüz. Kimisinin ilimde, kimisinin hikmette, irfanda, Kimisinin cihatta mücadelede Kimisinin infakta sadakada Kimisinin zühde ibadette Zirvelerde olduklarına şahit oluruz Mesela ben sorayım siz söyleyin Halid İbni Velid der demez aklımıza gelecek olan bellidir O bir seyfullah'tır Allah'ın kılıcıdır Cihat demek Halid demektir Halid demek cihat demektir İlim der demez aklımıza 3-5 isim dökülür de en başa gelecek isimlerden birisidir. Tercümanul Kur'an olan Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Amr kurban olduklarımız her biri bir alanda zirvedir. Ama ilim dediğimiz zaman aklımıza bunlar gelir. İnfak deriz hemen Hazreti Osman zihnimizde belirir. Tebuk gazvesinde malını sıfırlayacak kadar infakına şahit oluruz ve daha nice şeyler duyarız ve yine Medine'nin yiğitlerinden biri olan Ebu Talha zihnimizde belirir. Abdurrahman İbni Af belirir. Sad bin Evakkas belirir, belirir de belirir. Zaten Ehlibeyt deyince İklim bambaşka olur. Her peygamberin nesli kendindendir. Benim neslim ise Fatmadandır diyen peygamberin sedasını duyarız. Ali bambaşkadır. Babasının kızı olan Fatıma bambaşkadır. Cennet gençlerinin efendisi olan Hasan Hüseyin bambaşkadır. Dirayetin kahramanı olan Ümmü Gülsüm Bambaşkadır Kerbela'nın şahidi olan Zeynep Bambaşkadır Onlar bambaşkadır Ya biz Sad bin Hayseme dersek Aklımıza ne gelir Sad İbni Hayseme Karşısına ne yazarız biliyor musunuz Ev Evet yanlış duymadınız Sad İbni Hayseme ve ev O da evle Tarihe geçen birisidir Ev der demez Aklımıza Asrı saadetten dökülecek birkaç isim olur O isimlerden bir tanesi de Sad İbni Hayseme Olur insan bir evle Tarihe geçer mi diye Sorabilirsiniz şimdi göreceğiz Bakalım nasıl geçiyormuş Nasıl evle Tarih yazılabiliyormuş, nasıl bir ev insanı hayırların öncüsü yapabiliyormuş, nasıl bir ev Allah Resulü'nün lisanında sen Sadul hayırsın, hayırlı satsın diye bir insanı isimlendirebiliyormuş. Aslında buradan bir şey de öğreneceğiz biliyor musunuz Karslı kardeşlerim? Hepimizin elinde bir ev var. Eğer evlere kalite getirirsek, Evlerimizi gerçek ev kılarsak, Asr-ı saadetteki o övgünün, Bize doğru da bakan bir yüzünün olduğunu hatırlarız. Oradan bize bir şeyler uzanır, Evlerimiz bizim de, Gerçek manada dar olur, Ev olur, Bambaşka şeyler söyler. Şimdi biz, Asr-ı saadet ve ev dediğimiz zaman 5 tane ev hatırlıyoruz. Çok da aslında bu 5 ev o çokların içerisinde mühim. Onların hatıraları var. Nedir onlar? En başa yazacağımız ev Darul Erkam'dır. İmanın evi, İslam'ın evi, Kur'an'ın evi. Erkam bin Ebil Erkam'ın evi. Allah Resulü'nün Mekke'de ilk kez ihtisas ettiği iman evi, o ev bambaşka bir ev, o ev sadr-ı islam, o ev bir farklı bir ufku var, o evin vereceği mesajlar farklı, ve o ev tarihe, peygamber medresesi olarak, ilk kez kaydedilen bir ev. İkinci ev, hangi ev? Darul Ebu Bekir, Ebu Bekir'in evi. O evin nasıl bir özelliği var? Çok da, Darül Ebubekir'in en önemli özelliği bugün miracın da ana konusu olan namazla yüreklerin fethedildiği bir evdir. Habeşistan'a hicret etmek için karar veriyor, yola çıkıyor, yoldan geri çevriliyor bir Mekkeli tarafından. Himayemdesin diyor, gel evinde otur kimse sana karışmayacak diyorlar. Evinde namaz kılmaya başlıyor Ebu Bekir. Başka bir iş yaptığı yok radıyallahu anh. Ama öyle bir namaz, öyle bir kıraat, öyle bir ev ki o namazda okunan Kur'an ayetleri evin camından penceresinden dışarıya doğru süzüldüğü zaman yürekler fetheden bir vesileye dönüşüyor. O ev ikinci ev. Üçüncü ev Darul Esat Esat İbni Zürare'nin evi o eve ben acizane şöyle bir şey söylüyorum ki bunu delillendirecek onlarca iddiam var Medine'nin Darul Erkam'ı Aynen Erkam bin Ebil Erkam Mekke'de yıllar önce yaptığı neyse Medine'nin saadetli insanı Esat İbni Zürare'nin Medine'de kendi evini Darul Erkam kılarak yaptığı o. Onun için o evde tarihe başka bir şekilde giren bir ev oluyor. Esat İbni Zürare'nin o evi yine bize ev adına mesajlar veriyor. Dördüncü ev neresi? Darul Gulsüm. Ora nere? Gulsüm İbni Hidmin evi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicret ettiği zaman ilk misafir olduğu ev. O ev şu anda Kuba Mescidi. Biraz sonra size anlatacağım. Darussat da Kuba Mescidi'nin içinde zaten takva üzere kurulan ilk mescid Medine'nin ilk mescidi. İlk mektebi Gülsüm İbni İd Hidm'in evi o evde tarihe geçen bir ev. Beşinci ev misafirimiz haşa ev sahibimiz biz onun misafiriyiz. Ev sahibimiz Sad İbn Hayseme'nin evi. Hemen Gülsüm İbni Hidm'in eviyle yan yana orada Kuba Mescidi inşa edilince... Efendimiz o evin konumundan dolayı Sad'ın mescide açılan kapısını kapatmayın O evle mescid bütünleşsin o evden mescide girilip gelinsin diyerek bırakacak Bugün Umre için eğer yolunuz Kuba mescidine dönerse selam çaktığınız zaman o mescide bilin ki orada İslam'ın iki tane mektebi şu anda o mescidin içerisinde işte onlardan bir tanesidir Darül Gülsüm onlardan bir tanesidir darus Sa'd. Aslında biz Sa'd İbni Haysemen'in hayatının üzerinden bu manada şunu öğreneceğiz. Nasıl yapsak da evlerimizi bu beş tane evden birine benzetsek. Derdimiz de o. Ben de ona ait bir şeyler söyleyeceğim zaten konuşmamın sonunda. Size söyleyeceğim ilk husus bu. Birinci husus dar meselesiydi ona dikkatlerinizi çektim. İkinci bir husus daha var. Saad İbni Haysemen'in hayatını size anlatmadan önce dikkatlerinize vermek istediğim. Bugün bize asr-ı saadeti anlatan kitaplara baktığınız zaman... Özellikle şiir kitaplarında saat, mine, suud diye bir ifade görürsünüz. Saatlar içerisinden bir saat. Demek ki satlar var İslam tarihinde. O adı sad olanların içerisinden bir saat. Bugün bizim ev sahibimiz. Şiirlerde 7 tane saddan bahsediliyor aslında İslam tarihinde adı sad olan sahabi sayısı çoktur ama bu 7 tane adı sad olan sahabi Medine'de ilklerden olan öncülerden olan sadlardandır. O öncülerden olan saatlerin özellikleri birbirine yakın olduğu için 7 tane saat biraz daha öne verilir, nazara verilir Ve onlar dikkate alınarak hayatlarının öğrenilmesi Hayatlarının üzerinden bir şeyler hayatlara taşınması insanların dikkatlerine sunulur Kimdir o 7 saat? Bir tanesi Saad bin Ubade Hazrecin lideri Hazrecin sancaktarı lider sahabi Resulullah'ın çok sevdiği ve Efendimizle hatıraları olan gerçi Hazreti Ebu Bekir'in halife seçilme hadisesinden sonra adı farklı noktalara kaymıştır ancak peygamberle yaşadığı 23 yıllık hayatta çok önemli hatıralar bırakan affedersiniz Medine hayatında 13-10 yıllık hayatında çok önemli izler bırakan birisidir. İkinci saat vefatıyla arşı titreten Saad, Saad İbni Muaz. Onu zaten biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Üçüncü saat İslam kardeşliği nasıl olur onu hayatıyla bize gösteren, Ensar Muhacir kardeşliğinde bambaşka bir kamet ortaya koyan Saad İbni Rebi'dir. Abdurrahman ibni Af ile olan kardeşliğini hatırladığınız zaman bu Saad İbni Rebiyi hatırlayacaksınız. Dördüncü saat Kadisiyenin savaş meydanlarının kahramanı olan Saad ibni Ubeyd. Beşinci saat oğluna Resulullah'tan bir dua alan ve o duayla tarihe geçen Saad İbni Osman. Altıncı Saat, Bedir'in kahramanlarından ve Bedir'in şehitlerinden olan Saat İbni Zeyd, Yedinci Saat, ev sahibimiz olan Saat İbni Hayseme. Edirne'de Esat İbni Zürare, Kars'ta Saat İbni Hayseme. İkisi terazinin iki kefesi gibidir. İkisini iki uçta anlatabilmek aslında neleri söyleyebilmektir ona ait de birkaç şey söyleyeyim. Sad İbni Hayseme Esat İbni Zürare ikisi de Ensar'ın muhacirlerinden. Ne demek Ensar'ın muhaciri bu bana ait bir ifade değil. Bu Abdullah İbni Mesud'un ifadesi diyor ki Medine'nin ilk iman edenleri Ensar'ın muhacirleridirler. Çünkü onlar Yesrib'i şirkten imana taşıyarak hicreti başlattılar. Hicretten önce onlar hicret başlattılar. Onun için bunların adımları Ensar'ın muhaciri olmaktır. Aziz karşı kardeşlerim bu sözden anladınız mı anlayacağınızı yoksa somutlaştırayım mı? Aslında Abdullah İbni Mesud size çok önemli bir şey söyledi. Hicret dedi ille de bir beldeden bir beldeye gitmek değil hicret günahtan sevaba yürümektir şirkten tevhide yürümektir tembellikten Allah yolunda gayrete yürümektir haramdan helale yürümektir bunu yaparsan Allah'ın izniyle sen de bu çağın muhacirisin. Aslında Abdullah İbni Mesud'un dikkatlerimizi çektiği ve Ensar'ın muhacirleri diyerek bizim nazarımıza verdiği bilinç bu. Esat İbni Zürare, Sad İbni Haysem'e. İkisi de akabe biatlarının sadıklarından, İkisi de akabe biatlarının neticesinde seçilen nakiplerden, temsilcilerden ne olduğuna geleceğim. İkisi de hiçbir hesap yapmayan Medine'de İslam devlet olacak devlet olunca iktidar bizim olacak iktidar bizim olunca da biz iktidarın kaymağını yiyeceğiz böyle bir hesaba girmeden hizmet burada ücret orada diyenlerden gül devrinin hesabını yapmadan hiçbir zaman beklenti içerisine girmeden alkışa Taltife takdire kapılmadan geldiği zamanda vicdan azabı çekenlerden yani hasbiliği hayatlarının esası kılanlardan onlar bambaşka bir ufuk bambaşka zaten bir duruş onlar bunu yaptıkları için bugün bin sahabinin içerisinden belki onlar Allah tarafından bir şekliyle hayatları unutturulmadan bugüne kadar getirildi. Bugünden son güne kadar da hayatları anlatılarak ilham almaya devam edecek. İşte biz bugün böyle büyük bir insana misafir olacağız. Saad İbni Haysem'e Hazreç kabilesinden, Af İbni Amr oğullarından yani Medineli Ensar'dan, Haris, Sad bin Hayseme'nin babası, Hayseme İbni Haris, o da iman edenlerden, annesi, Su'ade İbni Efs de, yine iman edip de, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, sahabi olma şerefine nail olanlardan. Onun doğum tarihi, miladi 586, yani, yani, İslam'ın o güzel sedası Mekke sokaklarında duyurulmaya başladığı zaman saat 25-26 yaşlarında delikanlı diyebileceğimiz bir çağda. O yaşlardayken iman Mekke sokaklarında duyuruluyor ama o, o güne kadar ve o günden sonra da yaklaşık 10 yıl Medine'de olan diğer insanlar gibi şirk üzere yaşayacak. Belli şeyler belki hayatında olmayacak ama İslam adına da birçok şeyden mahrum yaşayacak Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'de İslam mesajlarını duyurduğu zaman Duyurmaya başladığı zaman O Medineli yiğitler o sedayı oraya getirdikleri zaman Aslında bazı şeylerden haberdar olacak 10 yıl boyunca Sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de iman adına bir mücadele başlatacak, çalmadık kapı bırakmayacak, ama 10 yılın sonunda, Efendimizin kazandığı insan sayısı, sadece 250 olacak. O günlerde Mekke'nin nüfusu 10 bin, 10 binli bir Mekke'nin, %2,5'ünü ancak, Efendimiz Aleyhisselatü vesselam, sesini ve sedasını ulaştırmış olacak. Onun için de Efendimiz, Mekke dışında başka yerlere İslami daveti götürme adına gayret içerisine girince Taif'e gidecek. Biliyorsunuz Taif'ten de eli boş dönecek. Bu sefer sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir hizmet alanı önünü açacak. Madem Mekke'de olmadı, madem bu iş Taif'te de olmadı, o halde ben de Medine'den, Yesrib'den, Başka yerlerden gelen çadırlara giderim, tüccarlara giderim, hacılara giderim. Onlara İslam'ı anlatırım, onlara bu dini arz ederek, onlara anlatmaya çalışırım dedi. Bu maksatla nübüvvetin 10. yılında sallallahu aleyhi ve sellem iki isim söylüyorum dikkat edin. Sağına Hazreti Ebubekir'i, soluna Hazreti Ali'yi alarak Akabe çadırlarını dolaşmaya başladı. Kendisi o günler 51 yaşında Hazreti Ebubekir sağında, 49 yaşında Hazreti Ali solunda 21 yaşında. Neden sağında Hazreti Ebubekir, solunda Hazreti Ali? Buna niçin dikkatlerinizi çektim? Onu şimdi söyleyeceğim. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam iman adına bu mücadeleyi başlattığı zaman küfür cephesi boş durmuyor boş durmayacak zaten hayır adına bir adım atılınca bilin ki her daim batıl adına birileri de adım atacak onlar sizin sesinizi kısmak için sizi o hayırdan mahrum etmek için sizin elinizle hayır Birilerine ulaşmaması için bir şeyler yapacaklar. Siz ne yapacaksınız? Birazdan Efendimiz'den öğreneceğiz. Hayrın stratejisini öğrenerek, hayır adına da adım atarken, strateji üzerine adım atacağız. Ne yapıyorlar? Efendimiz Akabe çadırlarını dolaşırken, iki tane adam var orada o çadırları. Ya Efendimiz'den önce, ya sonra dolaşan. O iki şahıstan bir tanesi aynen kitaplarda geçtiği gibi söyleyeyimse sarı saçlı adamdır. Yani efendimizin amcası olan Ebu Leheb'tir. Bir diğeri ise Mekke'nin siyasi organizasyonunun başında olan Ebu Cehil'dir. Bu iki insan ne deyip dolaşıyorlar çadırları? Ebu Leheb gidip insanlara diyor ki, bakın diyor. Biraz sonra bir delikanlı gelecek. O benim yeğenimdir. Ben onun amcasıyım. Amcasıyım ama onun dediklerini kabul etmiyorum. Onun karşısındayım. Onun için benden dinleyin bu işi ve o size geldiği zaman, bir şey söylediği zaman hiç konuş tutmadan onu çadırdan kovun gitsin. Ebu Cehil de gidiyor. Diyor ki ben diyor Mekke'nin en siyasi adamıyım. Lideri sayılırım. Bizim içimizden ona inananlar sadece zayıflar, köleler, esirler. Onun için soylu olan, asil olan hiç kimse yok onun etrafında. Böyle olduğu için o gelip size bir şeyler söylediği zaman dinlemeden onu çadırınızdan uzaklaştırın. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem kurban olduğumuz? Ömer'i götürmüyor dikkat edin. Osman da yok. O gün onlar var orada. Başka sahabiler de var. Ama Ebu Bekir var sağda. Solda ise Ali var. Ali kimin karşılığı? Ebu Leheb'in karşılığı ne demişti Ebu Leheb amcasıyız siz ona karşıyız Ali amca oğlu Ali ile o sözü karşılıyor aslında sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır benim ailemden de bana iman eden var diyor bunu sözlü söylemesine gerek yok attığı adım ile aslında bunu ortaya koyuyor. Ebu Cehil'in dediğini ne ile karşılıyor Ebu Bekirle. sadece ona köleler inanıyor. Esirler inanıyor, zayıflar inanıyor demişti Ebu Cehil. Ama yanında sağında duran Ebu Bekir, Mekke'nin en tanınmış adamlarından bir tanesi. O gün Darun Nedve, bugünkü bakanlar kurulu, o günkü eşnak, bugünkü anayasa mahkemesi ve Ebu Bekir de onun başındaki insan. İnsanlar biliyor, tanıyor. O bir nesep alimi, soy bilimcisidir. Bunu da biliyorlar. Böylelikle o ikisiyle yürüyerek onların batıl adına ortaya koymak istedikleri O sözleri o sedaları yanındaki iki insanla kesmek istiyor Hayır stratejisi değil mi yol gösteriyor yolumuzun rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem Ama o gün Allah nasip etmeyecek birçoklarına 20 tane çadır dolaşacak belki sallallahu aleyhi ve sellem. Her çadırdan eli boş dönecek. Kimisi hakaret edecek, kimisi kovalayacak, kimisi alay edecek, kimisi hiç dinlemeyecek. Ama Efendimiz risalet davasına inanan, o davanın ahlakını çok iyi kavrayan sallallahu aleyhi ve sellem... Asla dönmek yok bu yoldan derecesine, Arkaya bak, bakmak yok derecesine, Adama sayıya kilitlenmemesine bir şekliyle hedefine kitlenerek çadırdan çadıra, çadırdan çadıra gidiyor. Yirmi çadır, beş altı tane insan belki eli boş. Mina günü gecenin ilerleyen saatleri Umutlar tükenmiş böyle Hazreti Ebu Bekir sağda Ali solda Efendimiz ortada eve doğru yürüp geliyorlar. Tam minanın kenarlarından alttan şeytan taşlamaya gidenler o mescidi muhakkak görmüşlerdir Akabe Mescidi'ni. Tam oradan geçecek derken ufacık bir çadır gözlerine çarpıyor. Hazreti Ebubekir Bekir diyor ki Ya Resulallah. Biliyorum çok yoruldunuz. Ama şuraya da bir gizsek son olarak. Tamam diyor Efendimiz. Varıyorlar oraya. Altı tane hazreçli delikanlı. Başlarında Esat İbni Zürare. Yaşları otuzun altında. Maksatları hac için gelmişler. Müşriklerde de hac var biliyorsunuz. Yesrifli bunlar. Çadıra müsaade isteyip giriyorlar. Efendimiz kendini tanıtıyor. Konuşmalar uzun, sözün sonunda o saadetli insan, o büyük insan iman ediyor. Beş arkadaşı da iman ederek sözleşiyorlar. Bir yıl sonra aynı yerde buluşma adına Efendimiz onlarla vedalaşıyor. Vedalaşıp çıktıkları zaman Efendimiz Ebu Bekir'e, Ebu Bekir Efendimiz'e bakıyorlar söz yok ama gözlerde yaş var adeta şudur söylenen oldu bu iş Ebu Bekir oldu. Bu iş oldu. Allah bu 6 tane delikanlının el, eliyle yesri ve imanın nurunu sokacak. O 6 tane delikanlı kurban olduklarımız vallahi at, atları birer ayet gibi ezberlenmeli o büyük insanların. Onlar o kametleriyle, o adımlarıyla Medine'nin kapılarını İslam'a açtılar. Efemiz efendimizden öğrendiklerini öğrenmişler. Ne kadar öğrenmişlerse efendimiz Aleyhissalatu vesselam o gün orada onlara İbrahim suresinin son 18 ayetini okumuş Meraklandırayım Eve varınca şöyle bir mehali açın Bir okuyun Neden Efendimiz o ayetleri seçmiş Neden o ayetler okunmuş O zaman daha iyi anlayacaksınız Sadece 18 ayet okunmuş Hedef gösterilmiş Bir şeyler belirlenmiş Vedalaşılarak o 6 tane delikanlı Yesrib'in yolunu tutmuşlar Geliyorlar Yesrib'e. Varır varmaz. İşe nereden başlayacaklar? 21. asrın Müslümanı olarak bizim de başlamamız gereken yerden başlayacaklar. Nereden? Evden başlayacaklar evden. Önce evini Darül İslam yapıyor. Evinde İslam hakim. Kur'an evinde hakim. Sünnet evinde hakim. Konuşan Allah'ın kitabı Konuşan Resulullah'ın sünneti öyle olunca o ev Darül İslam o evde kurulmuş Darül İslam. Orada kurulunca sokak kolay siz zannediyorsunuz ki sokak zor. Hayır evler işgal altında olduğu için sokakların hali böyle. Ah biz bir evlerimizi kurtarabilsek iş çözülecek ama bunu yapamadığımız için meseleyi yanlış yerlerde arıyoruz. Ama Darül Esad'ın sahibi olan Esad İbni Zürare işin temelini bize işaret ediyor. Evden başlıyor, evinin bir odasını da en büyük odasını da mektep ediniyor. İnsanlar oraya geliyorlar, sohbet halkaları oluşuyor, diz dize veriyorlar. Allah'ın kitabını konuşuyorlar, peygamberle o ilk buluşmayı konuşuyorlar. Sohbet bunların üzerinden İnsanlar kazanılıyor. İşte o kazanılan insanlardan birisi de Saad İbni Haysem oluyor. Esad'ın vesilesiyle imana yürüyor. Niçin ikisi karşılıklı anlatılıyor? Buradan da onu anlayın. Bir sene sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yapılan sözleşme gereği ne yapılacak? Yine akabede buluşulacak. Bu sefer Esad İbni Zürare... 12 insanla gelmiş Efendimizin huzuruna tarihe birinci akabe biatı diye geçen biat o biattır. 12 insan Efendimizin huzurunda söz veriyorlar biat ediyorlar imana ait bazı şeyler duyuyorlar tam vedalaşıp ayrılacakları anda o 12 tane Müslümandan birisi diyor ki ya Resulallah senede bir ancak biz seni görebiliyoruz. Allah'ın kitabını çok iyi bilmiyoruz. Bize bir tane Kur'an öğretmeni, Kur'an muallimi versen, bize gelse de Kur'an'ı öğretse, sana ait senden öğrendiklerini bize aktarsa olmaz mı? Efendimiz hiç düşünmeden. Mus'ab diyor, zor davaya, zor işlerin adamı olan Mus'ab İbni Ümeyr'i atıyor. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, İnsan istihdamındaki isabetine ve stratejisine ait bir adımdır o dair bir meseledir Musab İbn Ümeyr'i onunla beraber gönderiyor Esat varken Medine'nin kapıları zorlanıyordu imana Şimdi bir de Musab geldi Musab'ın önüne dal mı dayanır İkisi kol kola veriyorlar Sad da onlara yardımcı oluyor ve bunlar bir iman hamlesi başlatıyorlar Medine'de öyle bir hale giriyor ki Musab'ın dilinden bir cümle söylüyorum size Medine'de imanın girmediği ev kalmıyor. Bir sene sonra Musab İbni Ümeyr 75 tane Müslümanla ikinci akabe Biyatına gelecek. O ikinci Akabe biatı zaten İslam tarihinde bir devrimdir. Kab İbni Malik'e göre insanlar arasında Bedir çok meşhurdur diyor. Ama bilseler de eğer Akabe'nin değerini Akabe Bedir'den daha mühimdir. Çünkü Bedride de getiren Akabe biatlarıdır diyor Kab İbni Malik o büyük insan. İbni Sad'ın bize verdiği bilgi o günler Medine'den 500 kişi gelmiş... 500'ün içerisinden 75'i Müslüman, bu 75'in iki tanesi hanım, 73'ü erkek, hanımlar Nesibe Binti Kab, Esma Binti Amr, 75'in 64'ü Hazreçli, 11'i Efsli, bunlar Akabe'ye gelmişler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu gözlüyorlar. Medine'den Mekke'ye yaklaştıkları sırada da Musab İbni Ümeyr onların içinden çıkıyor. Diyor ki Mekkeliler beni sizle görmesin başka bir yoldan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geliyor. Efendimiz bir yıldır görmediği Musab'ı karşısında görmüş. Seviniyor, sarılıyor, kokluyor, muhabbetini izhar ediyor. Ve soru şu Mus'ab ne var ne yok Yesrib'de söz şudur ya Resulallah vallahi Yesrib'de imanın girmediği bir tek ev kalmadı. Efendimiz seviniyor Mus'ab diyor desene Allah senin elinle senin vesilenle Yesrib'e hayrı ulaştırmış desene bundan sonra sen Musab İbni Ümeyr değil Musabul hayırsın hayırlı Musab'sın Allah senin elinle hayrı Medine'ye ulaştırmış böyle deyip Efendimiz sevincini ortaya koyuyor sonra Efendimiz diyor ki tamam senin görevin bitti Mekkeliler seni görmesinler bekliyor Medineliler Yesripliler Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onlara gidecek Hayır stratejisi nasıl gidecek? Mina'nın son günü gidecek. Son gün görüşülsün. Hiçbir mesele Mekkeliler tarafından duyurulmadan Medine'liler geldikleri gibi yola revan olsunlar. Son gün yanına kimi alıp gidiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İş değişti şimdi. Şimdi Ebu Bekir Ali yok. Ya Kim var? Müslümanlığını izhar etmemesine rağmen amca Abbas var. Neden şimdi öğreneceğiz. Peki Ebu Bekirle Ali'ye nasıl bir görev vermiş? Efendimiz onlar o çadırları gözlemleyecek noktalarda duracaklar. İnsanlara bakacaklar oradan kimseyi oraya yaklaştırmayacaklar herhangi bir tehlikeli durum olunca da olaydan peygamberi haberdar edecekler böyle bir yol üzere onlara da görev biçmiş yanında Abbas Müslümanların huzurunda ve ilk söze başlayan İslamını izhar etmeyen amca Abbas oluyor ne diyor ey Yesripliler Yeni Muhammedi sahipsiz zannetmeyin. Biz onun amcasıyız ve onun arkasındayız. O kendisi size gelmek istiyor. Bakın, neden abbası götürmüş Efendimiz? Anlıyorsunuz değil mi? Meselenin aslında Efendimiz'in şahsından kaynaklanan bir şey olmadığını. Onlara iyice hissettirmek istiyor. Mesele, Risaletin davasına sahip çıkma meselesidir. Onun için orada Abbas, aile temsilcisi sıfatıyla konuşuyor. Eğer yeğenime sahip çıkmaya varsanız, ve bu konuda her şeyi göze alıyorsanız, bu işte adım atın, yoksa bu işe hiç adım atmayın, o da size gelme adına bir şey yapmasın Konuşuyor sahabiler ensardan birisi kalkıyor ya, Biz diyor her şeyi göz almışız Biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı öyle bir koruyacağız ki Kendi çocuklarımızı namuslarımızı mallarımızı mülklerimizi nasıl korursak onu da aynı şekilde koruyacağız Efendimiz konuşmadan Abbas Hazreti Abbas bir daha konuşuyor. Ey Yesrifliler diyor. Gerçekten siz yarın yeğenim size geldiği zaman başınıza ne geleceğinizin farkında mısınız? Ona sahip çıkmak Acemi Arabı karşınıza almak demektir. Ona sahip çıkmak bütün Kureyşle Ha, savaş ilan etmek, harp ilan etmek demektir. Bunlara rağmen siz on, bunları göze alarak onu davet ediyor musunuz? Konuşuyor ensardan biri, evet diyor. Allah Resulü Aleyhisselat ve Selam konuşmalar uzayınca bazı şartlar söylüyor. Ben diyor sizden şu şu şartlar üzerine biat istiyorum. Nedir o şartlar? Birkaç tanesini söyleyeyim. Zorlukta ve kolaylıkta emirlerime itaat edeceksiniz. Her türlü durumda malınızdan infak edeceksiniz. Nefislerinize ve başkalarına iyiliği emredecek, kötülükten nehy edeceksiniz. Allah'ın emirlerine riayet edeceksiniz. Son madde şudur, biraz önce söyledim o cümleyi. Çoluk çocuğunuzu, Nefsinizi namusunuzu nasıl koruyorsanız bizi de beni de öyle koruyacaksınız. Var mısınız? Acele ediyor Ensardan bazıları ama Ensar'ın içerisinden bazıları işi heyecana getirmek istemiyor. Evet din heyecan ister ama bazı yerlere heyecana kapılıp da adım atıp sonra pişman olmak da var. Burada da böyle bir şey var. Onun için her şey iyice konuşulsun, anlaşılsın diye sallallahu aleyhi ve sellemde Ensar'ın tecrübeli olan büyükleri de işi ağırdan alıyor. İçlerinden biri kalkıyor. Ya Resulallah diyor. Söylediğin her şeyi kabul etsek karşılığında bize ne var ne var demiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tek bir kelime cennet var cennet karşılığında yapacaksanız eğer vars, varın yapın diyor bunun üzerine orada biatlar yapılıyor heyecanla heyecanla İlk biat edenlerden bir tanesi de Sad İbni Haysem'i oluyor. O da el uzatıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek eline bu biat şartları çerçevesinde o da söz veriyor. Böylelikle biat gerçekleşmiş oluyor. Biat'tan sonra iki tane hadise var ki mühimdir. Onlardan biri şu. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem diyor ki siz Evs ve diye iki kabilesiniz. İçinizden bazı temsilciler seçin o temsilciler kendi ailelerinin kefilleri olsunlar ve İslam'ı ulaştırma onlara duyurma adına başka bir konumlar olsun. Yani nakip dediğimiz nükaba dediğimiz o zaten temsilci olarak Efendimiz birilerinin seçilmesini istiyor. Dikkat buyurun Efendimiz seçmiyor ne diyor siz seçin diyor. Onlara havale ediyor. Burada da güzel bir nükte var. Evs ve Hazreç kendileri, kendi içlerinden, 9'u Hazreç'ten, 3'ü Evs'ten olmak üzere 12 tane temsilci seçiliyor. Seçilen o 12 temsilciden bir tanesi kimdir? Saad İbni Hayseme'dir. İkinci hadise de şu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biatlar yapıldıktan sonra diyor ki onlara, Gidin şimdi evlerinizi ve yurtlarınızı size iman üzere hicret edecek kardeşleriniz için hazırlayın. Bir hedef belirledi Efendimiz onların önüne böylece onları yola revan etti. Sallallahu aleyhi ve sellem akabe biatı yapıldıktan sonra artık iman adına büyük bir hamle başlamıştır. Yesrib'de ve insanlar birer birer hicret edeceklerdir. Hicret adına adımlar da başlayınca Ensar evini, yurdunu, barkını iman adına gelen kardeşleri için açacak ve yesrip yavaş yavaş Medine olma yoluna girecektir. Herkes hicret ettikten sonra biliyorsunuz Efendimiz de sadık dostu Ebu Bekir beraber hicret edecektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret edip nereye gelecek? Gülsüm İbni Hidm'in evine. O ev en başta da söyledim. Sad İbni Haysem'e ile yan yana olan o bir evdir. Sad'ın evi biraz daha büyük. Gülsüm İbni Hidmin evi biraz küçük ama önünde bir arsa var. O arsaya zaten Kuba Mescidi inşa edilecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o eve gelince Sad Efendimiz'in önünde. Ne diyor biliyor musunuz? Ya Resulallah diyor ben ben. Bekar bir adamım, yaş 35-36 halen evlenmemiş. Allah ona farklı bir istihdam, farklı bir rol çizmiş, o rolü oynayacak. Sonrasında evlenecek, onu da söyleyeceğim. O günlerde bekar, bekar bir adamım, evim ise müsait. Şu anda Hamza, Zeyd bin Harise ve bazı sahabiler benim evimde kalıyor. İstediğin kadar sahabeyi benim evime gönderebilirsin. Benim evim bu iş için müsait. Sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü duyunca seviniyor. Sadul hayrın bu hayrını kabul ediyor. Ve bekar sahabileri o eve yönlendiriyor. O ev ne oluyor biliyor musunuz? İçimizde öğrenci arkadaşlar da var. Onlara da örnek olsun. O ev asrı saadetin ilk öğrenci evi oluyor. O ev ilk talebe evidir. O evde nice talebeler yetişiyor sohbetle. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da her akşam o evdedir. Kuba'da kaldığı günler orada gençlerle, bekarlarla, sahabilerle oturacak, sohbet edecek. Bazen orada farklı farklı sohbet meclisleri açılacak. Çok farklı şeyler konuşulacak. Bunların hepsi yapıldığı için o ev... Onlarca yiğidin yetişmesine vesile oluyor. Eğer siz evinizde konu olarak Kur'an'ı edinirseniz sünnet konuşursanız ashabın hayatından konuşursanız evinizin adının farklı olması hiçbir şey değiştirmez. Evinizin tadı Allah'ın izniyle Darussad olur Sad İbni Haysem'e gibi nice yiğitlerin yetişmesine zemin olur. O evde bir buçuk sene boyunca nice yiğitler yetişecek. Artık bir noktaya gelecek. Baba Haysem'e dayanamayacak diyecek ki oğlum yaşın ilerliyor gel seni evlendireyim. Zorlandıra zorlayarak evlendirecek. Cemile binti Ebu Amr isimli bir hanımla. Allah evliliklerinin ilk aylarında da onlara bir çocuk nasip edecek. Cemile hamile kaldığı günler Bilal'in Bedir için asker istediği Seda duyulacak Hicretin ikinci yılına varılmıştır Bedir için Bilal Sukya evlerine Asker toplansın diye Medine sokaklarında Nida'da bulunurken Sad İbni Haysem'e 38-39'a varmış yaşı Kılıcını kuşanacak Hemen cihada katılma adına Bir hazırlığa girecek Baba Haysem'e karşısında Oğlum diyecek. Ne bu hal? Ben senden yaşlıyım. Bir evden de bir insan gitsin. Ben buna katılayım. Allah sana uzun ömürler versin. Bir sonraki savaşa, bir sonraki cihada da sen katılırsın. Müsaade et. Bu sefer ben gideyim. Bir sonrakine sen gidersin. Hayır baba diyor. Vallahi ben... Bilal'in şu sesini duyduğum andan itibaren ne senin sesini ne hanımımın sesini ne hanımımın karnında olan doğmamış bebeğin sesini ne başka bir şeyin sesini duymuyorum. Tek bir şey duyuyorum ki Allah beni cihat meydanına davet ediyor ve ben o davete icabet edeceğim. Baba ısrar ediyor baba oğul asır saadetten bir baba Asr-ı Saadet'ten bir oğul tartışma konuları cihada sen mi gidesin ben mi gideyim birbirleriyle saatler süren bir tartışma yapıyorlar. Sonra diyor ki baba seni ikna edecek değilim o zaman gel diyor varalım Resulullah'ın yanına ikimiz de halimizi arz edelim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hangimizi seçerse o gitsin varıyorlar Efendimizin huzuruna. Efendimiz babayı dinliyor, sonra oğlu dinliyor, sonra ne diyor biliyor musunuz? İkiniz de öyle gönülden istiyorsunuz ki, hangi birinize ben evet diyeyim ki gidin kendi işinizi kendi aranızda halledin diyor. Dönüp geliyorlar, tartışma sürüyor, saat en sonra diyor ki baba diyor kura çekelim. Kura kime çıkarsa o gitsin, çekiyorlar kura. Sad İbni Hayseme'ye çıkıyor. Artık baba bir şey söyleyemiyor. Yolcu ediyor oğlunu. Bedrin meydanına doğru yürüyor. Ama yürürken onun Ensar Muhacir kardeşi olan Ebu Seleme ile de diğer Ensar'ın gençleriyle de kendi evinde Sohbet ederlerken Sohbetin konusu olarak edindikleri Bir kelimeyi konuşarak gidiyorlar Ney o biliyor musunuz? Şehadet Şehadet Başka bir şey değil e Bu kadar gönülden isteyene Allah nasip etmez mi? Varacak Sad İbni Haysem'e Bedir'in meydanına O gün Allah orada 14 tane yiğide Şehadet nasip edecek o yiğitlerden bir tanesi de Sad İbni Hayseme olacak Gencecik yaşıyla, yaşıyla Bedir'in 14 tane şehidinden Biri olacak o meydana Adını böyle yazdıracak Bir sene sonra babası Hayseme'de katılacak Uhud savaşına Hayseme'de Uhud savaşında şehit olacak Sad'dan sonra Hanımı doğum yapacak Bir erkek çocuğu olacak Ona Abdullah ismi verilecek İbni Sad onunla ilgili bize bilgi verirken 200 sene sonra diyor ben yani hicretin 200. senesi Abdullah'ın soyundan gelen nesiller gördüm diyerek o soya da işaret edecek. İşte Sad İbni Haysemen'in şahadet duası, şahadet isteği, darussat, kendi evindeki sohbet konuları ve elde edilen netice bu. Benim aziz kardeşlerim. Zaman ilerliyor benim size söylemek istediğim başka şeyler de var ama şimdi bazı mesajlar üzerinden size bazı sözleri emanet etmek istiyorum. Hani dedim ya beş tane ev o beş tane ev üzerinden biz kendi evlerimizi nasıl gerçekten Allah'ın istediği memnun olacağı bir eve dönüştürebiliriz. Ona ait bazı ipuçları vereceğim Aslında yaşamış Bu konuda bize çok güzel örnekler olmuş Çok güzel örneklikler ortaya koymuş Bazı güzel insanların üzerinden Bu mesajları vereceğim O evleri bir hatırlayın Darul Erkam Darul Ebu Bekir Darul Esat, Darul Gülsüm Darul Bu evler asr-ı saadet evleri ve bu evler üzerinden alınması gereken mesajlar. Bir, Darul Erkam, Kur'an'ın talim edildiği, sağlam bir akidenin öğrenildiği, akılların ve ruhların eğitildiği bir evdi. Bulunduğun ortamları, Allah'ın kelamı olan vahye teslim et ki, Sahabenin hasbiliğine erişebilesin Çok önemli Önemli olması nereden biliyor musunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem Darul Erkam'ı kurduğu zaman Üç tane önemli müfredatı da onların gündemine koydu İşte onlar da bu Sağlam akide Akli eğitim ve ruhi eğitim Evini Darul Erkam yapmak istiyor musun? Yapacağın iş bu Kur'an'ın talim edildiği bir evi dineceksin o evi. Sağlam bir akidenin öğrenildiği, akılların ve ruhların eğitildiği bir ev yapacaksın. Böyle yaparsan Allah'ın izniyle o evlerden sahabenin hasbiliğinde yiğitler yetişecek inşallah. Eğer yapmazsak şeytan hakim olursa evimize Zannetmeyin ki biz bir şey yapmadığımız zaman orası boş kalıyor. Biz orayı doldurmayınca orayı şeytan dolduruyor. Şeytan doldurduğu zaman da evde ne saadet olur, ne huzur olur, ne İslam adına bir güzellik ortaya çıkar. İşte darul Erkam adına söylenen bu söz önümüzde bir hedef olsun inşallah. Biz de evlerimizi darul Erkam at, yapma adına bu adımları atalım. İkincisi. Bakalım Darul Ebubekir bize ne diyecek? Darul Ebubekir namazın hayat tarzı haline getirildiği, müminin miracı olarak görüldüğü, Allah ile dertleşmenin en güzel yolunun secdeden geçtiğini unutmayan bir evdi. Önemli olduğu için bir daha okuyacağım. Darul Ebubekir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 Namaz ekseninde tanzim et ki adımlarını sadıkların sertacı kimdir? Ebu Bekir'dir radıyallahu an. sadıkların sertacına eriştirebilesin. Namazın eksene alındığı bir ev nasıl bir evdir? Ezan okunduğu zaman hayatın durduğu bir evdir. Çocuklara namaz nasıl anlatılır? Kimse dedi çocuklara namazın anlatıldığını? Namaz anlatılmaz namaz yaşanır siz namazı yaşadığınız zaman zaten anlatmış oluyorsunuz sizi bir evlat namazda görecek mesela yassı ezanı okunacak evin içerisine minareden o kutsi seda duyurulduğu anda sen baba olarak anne olarak ayağa kalkacaksın abdese koşacaksın, seccadeyle buluşacaksın, camiye yürüyeceksin, sen namaz vaazı yaptın, senin artık bir şey yapmana gerek yok, sen söylenecek en önemli şeyi yaptın, onu hal diliyle yaptın, zaten hal dilinin yaptığını, kal dili, söz dili yapabilir mi, mümkün müdür? O onun yüreğine ekti o tohumu. Ondan sonra da bazı şeylerle o tohumu sen gübreleyeceksin, besleyeceksin. İnşallah o tohum da meyveye duracak. İşte Ebu Bekir'in evi radıyallahu anh böyle bir ev. Namazın eksene alındığı, namazın hayatın tam ortasına alındığı bir ev. Namaz eğer bir evin eksenindeyse inşallah o ev, Darul Ebu Bekir'dir Allah bütün evlerimizi öyle kılsın inşallah Darul Esad Üçüncüsü Peygamber sevgisinin ve sevdasının imanın azığı olarak edinildiği Musapların ayak izlerinin olduğu bir evdi Bulunduğun ortamları Hazreti Peygamberin tanınmasına Anlaşılmasına Ve nebevi mirasın kavranılmasına Zemin olabilecek bir hale getir ki o saadetli insan gibi muhabbet kahramanlarının kervanına katılabilesin. O kervana katılmanın yolu neymiş? Muhabbetle o çocukları o evi beslemekmiş. Darul Esad'da bu vardı aslında. Bizde talim ve terbiyenin esası temeli nedir? Merhamettir, onun için Bismillahirrahmanirrahim Onun için Errahman, Allemel Kur'an Onun için Allah onunla alakalı şeylerle bizimle konuşuyor O da muhabbeti getirecek bir şeydir Darul Esad'ın evinden aleme süzülen en önemli mesaj muhabbet Sen de bunu al, yüreğinde bunu taşı Mesela peygamberin adını duyunca Sıradan bir insanın adını duyar gibi davranma Sen orada bunu yansıt O adı duyduğun zaman O adın şanına şerefine layıkıyla karşılık ver Sallallahu aleyhi ve sellem de Aleyhissalatü de, Elini kalbinin üzerine koy Yüzüne sür Hayatını değiştir Ayak ayak üstüne atma O adı duyduğun zaman Şöyle bir toparlan Bunu görsün o evin sakinleri bunu görsün ki muhabbet adını alacağını alsın. Esad'ın evi böyle bir evdi. Görmeden aşıklar yetiştirdi o büyük insan. Görmeden aşıklar yetiştirmenin yoluna ait de çok şeyler söyledi. Anlar biz de hayatlarımıza taşırsak Allah'ın izniyle evlerimiz Darül Esad olur. Dördüncüsü darul Gülsüm bakın ne diyor bize. Darül Gülsüm Allah'ın kuluna bahşettiği nimetleri yine onun yolunda harcayarak şükrünü eda etmek için gayret gösteren bir evdi. Bulunduğun ortamları ilmin, irfanın, hikmetin ve infakın konuşulduğu yerler haline getir ki Takva mescitlerinin şübesi olabilecek hayırların sahibi kılınabilesin. Eğer yaparsak Allah'ın izniyle evlerimiz Kuba mescidinin şübesidir. Cenab-ı Hak hepimize inşallah bunu nasip eylesin. Beşincisi Darussat ki Sad bin Haysemen'in evi. Darus Darussat paylaşmanın esas alındığı. Beklentisizliğin ise ilke olarak belirlendiği hiçbir karşılık hesabının yapılmadığı bir evdi. Tekrar ediyorum. Darusyat, paylaşmanın esas alındığı beklentisizliğin ise ilke olarak belirlendiği hiçbir karşılık hesabının yapılmadığı bir evdi. Bulunduğun ortamları yerine ve zamanına uygun bir şekilde, Risalet davasının hizmetini aç ki hayırların öncüsü bedirlerin şahidi ve şehidi asırların ise unutturamayacağı bir kâmetin sahibi olabilesin. Allah bize bunu da nasip eylesin inşallah. Sa'd bin Haysemen'in evi böyle bir ev beklentisiz bir ev. Hayırlara da öncü olma adına adımlar atan bir ev Gel Sen de 21. asırda Bu ticaretten Bu güzel alışverişten mahrum olma Evin mi var Aç evinin odasını Evini bu güzel nidanın sesin Sedanın yayılacağı bir ortama çevir Allah adına ve Allah namına Sohbet ortamları oluştur İkinci bir evin mi var, İslam adına infak et, öğrencilere, talebelere, bu manada sen hayırların öncüsü olma noktasında adım at. Hayır adına bir şey mi var, bundan geri koyma, kendini bırakma, başkalarına bakma, hele birileri yapsın, ben sonra yapayım deme. Ben yapayım, başkası benimle bir şekliyle teşvik alsın, yapsın de. İnşallah sen de Darussat'ın sahibi ol. Allah hepimizi Darussat'ların sahipleri kılsın. Nasıl bizi burada onun adına kurulmuş bir mecliste topladıysa yarın cennette onun sofrasında da toplasın inşallah. Benim Karslı kardeşlerim son bir şey söyleyeceğim sözlerimi de toplayacağım bitireceğim. Ebu'l Hasan el-Harakani'nin memleketinde ondan bahis açmadan, onda ait bir şey söylemeden sözü kapatırsak söz yarım kalacak. Ferididdin Attarın Teskiretul Evliyasında ondan aktardığı güzel bir menkıbe var. Biz İslam medeniyetinin çocukları bir yönüyle menkıbe medeniyetinin çocuklarıyız. Ancak biz menkıbeleri Uyumak için dinlemeyiz Uyanmak için dinleriz Ve bir kez daha Yazmak için dinleriz Meydan şu anda bizim Biz de menkıbe yazacağız inşallah Bizden sonra gelenler de Bizim menkıbelerimizi okuyacaklar Onun için biz menkıbeleri Bu manada dinler Hayatımıza da buradan izler taşırız Bir menkıbe anlatılır Onun için Şöhreti Yayılınca o gün İslam dünyasına dönen biliyorsunuz Gazneli Mahmut zamanıdır. O da duyar. Hele gideyim der bir bakayım. Gerçekten dedikleri gibi birisi mi bu? Bu kadar anlatıyorlar, ilminden bahsediyorlar, bir şeyler söylüyorlar. Bir gidip tecrübe edeyim. Gerçekten söyledikleri gibi birisi mi? Adamlarını alıyor ve geliyor. Ebul Hasan el Harakani Hazretleri'ne dönemin en önemli devlet başkanı onun geldiği söyleniyor. Oturmuş kendine medresede hiç istifini bozmuyor. Ne bir karşılama, ne bir tören, ne bir şu kendi halinde gelecek olan sultanı bekliyor. Sultan geliyor biraz bozulmuş bir biçimde. Hoca onun karşısına geçmemiş. Ama hoca da hiçbir şey yok. İlmin vakarı, izzeti budur zaten. Yerinde sabit duruyor bir dağ gibi oturuyor otururken de biraz kibirli bir edayla sorular sormaya başlıyor. Soruyor, cevap alıyor. Soruyor, cevap alıyor. Her aldığı cevapta Gazneli Mahmut eriyor. Vallahi diyor kendi kendine, dedikleri gibi hatta daha ötesi. Bu nasıl bir ilim? Bu nasıl irfan? Nasıl hikmet? Hayran oluyor. Soruyor, soruyor, bütün sorularına cevap alıyor. Ey Hocam diyor Gazneli Mahmud, Bir şey versen de senden teberrüken yanımda hatıra olarak kalsa, Tutup gömleğini Gazneli Mahmud'a hediye ediyor. Vedalaşmak için ayağa kalkıyor, Hoca da onunla beraber ayakta. Gazneli Mahmud yürüyor, O da onu yolcu etmek için onunla beraber yürüyor. Çıkıyorlar tam binecek bineğine, Gazneli Mahmud dönüp diyor ki, Ya Hazret diyor, Aklıma bir şey geldi sormadan gitsem içimde kalacak onu da sormak istiyorum Gelirken beni karşılamadın Giderken niye beni uğurluyorsun diyor Sultanım diyor Gelirken kibirle geldin Kibre kibir gerekir Giderken tevazuyla gidiyorsun Tevazuya da tevazu gerekir Vallahi sen denildiği gibisin diyor Hadi bana son vasiyetini de yap Son tavsiyeni de yap da öyle ayrılayım diyor. Sana dört şeyi tavsiye ediyorum diyor. Hepimize ölçü olsun. İdarecilerimize ölçü olsun. Vakıf yetkililerimize ölçü olsun. Hizmet adına önde olanlara ölçü olsun. Babalarımıza ölçü olsun yani elinin altında raiyet bulunan herkese ölçü olsun. Dört şey nedir onlar? Takvayı elbise olarak edin. Cemaatle namazdan sakın geri durma. Cömertlik senin en büyük şiarın olsun. Halka karşı da şefkat en önemli ilken olsun. İşte bir büyük insandan bir büyük söz. Eğer anlar bunları bulunduğumuz konum neyse hayatın içinde Allah bizi her alanda farklı farklı istihdam etmiş. Her alanda bulunduğumuz konum neyse bunu yaparsak yani takvayı elbise olarak edinirsek cemaatle namaza iştirak konusunda hassasiyet içerisinde Olursak, cömertlik şiarımız olursa, şefkat, merhamet de en önemli azığımız olursa, inşallah biz de kurtulanlardan, saadete erenlerden oluruz. Rabbim bundan geri koymasın bizi, gecemiz mübarek olsun, miracımız miracımız olsun, miracımız şu anda işgal altında olan Kudüs'ümüzün, bir sonraki seneye özgür ezana kavuşmasının vesilesi olsun. Dünyanın dört bir tarafında ezilen sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimize rahmet olsun. Bu topraklarda var olan sıkıntıların giderilmesine vesile olsun. Allah bizi cennette Sadi İbni Haysemen'in sofrasında toplasın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.